Bu hafta kaldığımız yerden Bâb'a devam edeceğiz. En son ki Bâb'ın başlığını hatırlayacak olursak. Yef men min min sahiyen. Unutarak dört rekatlık bir namazla ikinci rekattan sonra selam veren ne yapar, ne yapması gerekir? Bununla alakalı Bâb'dı. Zülyedeyn diye meşhur olan hadis vardı. İmam Malik Bâb'ın başında birinci hadis olarak onu getirmişti. Şimdi gene devam edecek. Bir iki tane daha hadis getirecek. Hadis aslında Zülyedeyn hadisiyle aynı. Yalnız arada lafız farklılıkları var. O farklı lafız farklılıklarından farklı fıkıh konular çıkacak. Yoksa geçen haftaki dersimizi tekrar etmeyeceğiz. Dediğim gibi o farklı lafızlarda farklı fıkıhlar var, farklı meseleler var. Onları Allah subhanahu wa ta ta'ala nasip ederse bugün inşallah irdelemeyi incelemeye gayret edeceğiz. Şimdi babın kaldığımız hadisinden 204 nolu değil mi hadis? 204 nolu hadisten devam ediyoruz inşallah. İbni Ebu Ahmet radiyallahu anh'ın azatlı kölesi Ebu Sufyan Ebu Hureyre'yi şöyle derken işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldırırken iki rekatta selam verdi. Zülye kalkıp ey Allah'ın Resulü namaz mı kısaldı yoksa unuttu mu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunların hiçbiri de olmadı demesi üzerine ey Allah'ın Resulü mutlaka bir olmuştur deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaate dönerek Zülüyedeyn doğru mu söyledi buyurdu. Asap evet dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüp kalan iki rekatı tamamladı. Sonra oturduğu yerde selam verdikten sonra iki secde yaptı. Şimdi Zülüyedeyn hadisi dediğim gibi az önceki hadiste Zülüyedeyn. Yani yedeyn iki el demek. Yedeyn iki el demek. Vuh da Arapça sahibi manasına gelir. Yani iki el sahibi bu bir lakab. Mesela Cafer-i Tayyar ona niye Tayyar denmiş? Tayyar bugün e, Araplar şey söylüyorlar, uçağı kullanan pilota söylüyorlar. E, tayyar aleyhisselam yani Cafer aleyhisselamın iki kolu e, savaşta kesilince Allah azze ve celle onu cennette iki tane kanatla rızıklandırıyor. İki kolu dünyada Allah yolunda kesildiği için peygamber ona o lakabı takmış. Cafer-i Tayyar sahabede ona Cafer-i Tayyar demişler hepsi. Buna benzer sahabelerin lakapları var. Zulyedeyn de adam öyle tanınıyor. Yani iki el sahibi diye. Ee, burada önceki hadisli lafız çok yakın. Bir yerde önemli bir ifade var. O da Zulyedeyn denen sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü sen diyor acaba yani namaz mı kısaldı yoksa unuttun mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kullu zelike kullu zelike lem yakun. Bundan biri olmadı. Yani diyor ki ben namazı tam kıldırdım. Namazda kısaltın var. Şimdi sahabenin burada edebi var. Devamındaki ifadeye bakarsanız demiyor ya Allah'ın Resulü hata ediyorsun öyle falan değil. Sen kısalttın üslubuyla değil. O zaman bunda bir şey var diye ısrarcı oluyor. Tamam ey Allah'ın Resulü. Hani dediğin gibi tam da kıldırmış olabilirsin. Kısalmamış da olabilir ama bunda garip bir şey var. Bende bir gariplik var diyor. Öyle olunca Resulullah bu sefer başkalarının şahitliğine başvuruyor. Soruyor arkasındaki sahabeye dönüp gerçekten doğru söyledim mi diyor diyorlar ki evet. Takalı ne evet. Yani burada sahabenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı edebi ortada. Bu bizim Müslümanların birbirleriyle olan edebinde de olmasın gerek. Yani bazen bizde hep uslu problem vardır Müslümanlarda. Ya kardeş niye kısalttın? Yok kısaltmadım ya niye yalan söylüyorsun ki ya adam yalan söylemek zorunda değil adam öyle zannetmiş de olabilir. Tamam kardeş dediğin gibidir kısaltmamışımdır ama bir şey var bunda bir araştıralım. Hani bu bir edeptir yani yalan niye söylüyorsun bir usluptur. Bunda bir şey var bir araştıralım demek bir usluptur. Bu maalesef insanların çoğunun birbiriyle muamele ederken muamelata girerken dikkat etmediği hassas noktalardır. Bunlar sevgi ve kardeşliği bir arada tutan veya yok eden unsurlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesini böyle terbiye etmiş. Hiç unutmayın ki burada Zülyedeyn denen sahabe cahiliyeden çıktı. Sahabenin hepsi cahiliyedeydiler. İbn-i Teymiye'nin apaçık dediği gibi diyor peygamberden önce hepsi kafirdiler diyor. Sofiler o dönemde hadis uydurmuşlar. Fetavada soruyorlar. İşte Allah Resulü'nün, ashabının ve sahabesinin peygamberden önce de hayır üzere olduğuna dair bir hadis uydurmuşlar. O hadisin sıhhatini soruyorlar. İbnü i Teymiye diyor ki kim bu hadisi naklediyor ve itikad edip rıza gösteriyorsa o da kafirdir diyor. Çünkü biz yakinen biliyoruz ki sahabe peygamberden önce cahiliye üzeydiler ve hepsi kafirdiler. Kafir ve cahiliyeden çıkmış bir sahabe yani peygamberin arkadaşı olan ona iman eden insanlar ahlaklarını nasıl değiştirmişler? Bu olan onların güzel terbiyesinden kaynaklanıyor. Bu hadisle alakalı dikkat etmek istediğimiz, dikkat çekmek istediğimiz nokta. Hadisin senedinde tabi burada ilk defa karşılaştığımız bir isim var. O da Davut İbni Hüseyin denen kişi. Kendisi Ebu Süleyman'dır künye olarak. Abdullah İbni Amr İbni Osman'ın kölesidir. İbni İshak Davut İbni Hüseyin için diyor ki o Amr İbni Osman'ın kölesidir, Medinelidir, hadisini nakletmek caizdir diyor. Bu tabi hadisini nakletmek caizdir, hadisçilerin bir ıstılahıdır. Yani bu adamda bir base yoktur demektir. Şimdi dereceleri var teskiyetmenin. Ben diyorum ki bu adam sikadır, güvenilirdir. Siz ne anlıyorsunuz? Bu adam hadiste yalan konuşmaz. Bu adam hadis naklederken hadiste ne var olduğunu da bilir. Yani dininde güvenilir, Allah'tan korkan takva sahibi biri olarak telakki edersiniz. La base fi hadisi hadisinde bir base yoktur da bir usluptur. Yani yani İttiham gelene kadar, töhmet gelene kadar, yalan iddiası gelene kadar bunda bir beyiz yoktur demektir bu. İkinci olarak hadisi caizdir de bir usuptur. Dediğim gibi bu da farklı bir ifadedir. Yani hadisinde bir beyiz yoktur, bir halal gelmediği müptetçe, bir töhmet gelmedi. Hakkında aslında bazı zanlar var ama o zanlar doğru değil. Şimdi o zanların ne olduğunu anlatacağım inşallah. Yahya bin Ma Ma'in biliyorsunuz İmam Ahmed bin Hanbel'in akranlarından ama Hanbeli değildir. Geçen hafta da söylediğim gibi kendisi şafi fıkhını takip etmiştir. Muhaddistir. Yahya bin Ma Ma'in Davud bin el-Husayn içinde diyor ki o sikadır, güvenilir bir abi deniliyor. Malik rahimeullah diyor ki كان لان يخر من السماء حب إليه من يكتب في الحديث. O diyor Kendisine hadiste yalan isnat edilmesindense, yani kendisinin hadis naklederken yalan söylemesindense gökten yere fırlatılıp paramparça olmayı, göğe, gökten yere kapaklanmayı, yere atılmayı kendisine daha sevimli görürdü. Yani Allah Resulüne yalan isnat etmek noktasında o kadar Allah'tan korkan biriydi diyor İmam Malik Rahimullah. Nitekim Abdullah İbni Mesud için söylerler. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhü. Hadis naklederken bir gün peygamber dedi ki dedikten sonra terlemeye başlamıştır, ter dökmüştür. Ondan sonra şuna benzer söyledi, yani şu manada bir şey söyledi diyerekten tekrar düzeltmiştir. Bu sahabenin, tabiinin, etbabı tabiinin Allah'ın Resulü adına konuşurken yalan isnat etmekten ne kadar korktuklarının açık bir göstergesidir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mütevatir olan bir hadis-i şerifte diyor ki... ben ki kذب علي متعمدا فالياتبوا مقعده من النار kim kasten bana yalan uydurursa şüphesiz o ateşini cehennemdeki yerini oturaanı kendisine hazırlasın diye Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir hadis şerifte bunun hükmünü anlatmıştır. Gene aynı şekilde İmam Malik'ten İbn Abdülbermat ile kardeşler hem bu ravî için Davut İbn Hüseyn Hemde Sevr ibni Zayd hakkında diyor ki Kana cemi'an yansibani ila'l-kadar Bu iki ravi de Yani Sevr ibni Zayd Ve beraberinde ikinci ravi kim? Davud ibni Huseyn Kendisini kaderiye bidatına meylettiği nakledildi Kaderiyle nisbet ettikleri nakl olundu Ve ile mezhebil havariç Haricilerin bir dönemde mezhebine Nispet edildikleri rivayet olundu diyor. وَلَنْ يَنْسُبْ اِلَى وَاهِدِ مِنْهُمَا كَذْبُونَ İmam Malik böyle söylüyor. Kaderilik onlara nispet edildi. Haricilik nispet edildi ama yalan onlara nispet edilmedi. Neden? Hariciler yalanı küfür saydıkları için yalan konuşamazlardı. Yani o yüzden haricilerin hadisi hadis ıstılahında en yukarıdaki hadistir. Yani bir adam haricilikle bilinip de peygamberden hadis naklettiyse hadisçiler on hadisini Ee, en güçlü hadisler bölümüne yazmışlar. Niye adama göre zaten yalan söylemek küfür. Ve bunu destekleyecek başka bir rivayet de getiriyor. Diyor ki: "Vemata İkreme İkreme diyor. tabinin büyüklerinden vefat ettiği zaman Davud İbn -Husayn Davud İbnü'l Hüseyin, "Kâne muhtafiyan 'indehu Davud İbnü'l Hüseyin kendi yanında gizlenirdi onun yanında. Ve kâne İkreme yettehimi bi ra'yil havariç." E, İkreme ise o bu şahsı, bu raviyi haricilik bidatına bulaşmakla İttihamda bulunmuş. Şimdi bu rivayet e, şu noktadan çok önemli. Bakın harici o dönemde kendisini sünnet sahiplerinin yanında ne yapmış? Ekrime gibi sünnet sahibi Selef'in yanında olan bir ravinin karşısında gizlemek zorunda kalmış. Bu bidat tehliyle sünnet sahiplerinin tarih boyunca aralarına geçen mücadelenin bir göstergesidir. Gün gelmiştir sünnet sahipleri kendilerini gizlemiştir bidatçıların güçlendiği dönemlerde mesela İmam Ahmed'in döneminde yani Ahmet gibi işkenceye sabreden bir iki tane müstesna şahsın dışında, geri kalan bütün sünnet sahipleri, az önce naklini yaptım, Yahya İbni Ma'in de dahil olmak üzere sünnet sahibi insanlar bidat ehli ile devlet sahibi olduğu için bidat ehli olan bütün kadılar ile imamın yanında kadılık görevi yaptığı için güç, silah kuvveti onların yanında olduğu için ehli sünnet sahipleri, ya işte sünnet sahibi olan ehli sünnet kimseler Kendilerini böyle ortamlarda ne yapmışlardır kardeşlerin? Gizlemişlerdir. Kendilerini böyle ortamlarda gizlemişlerdir. Gün gelmiştir. O e, peygamberin vefatından aleyhissalatü vesselam kısa bir dönem sonra peygamberin vefatından kısa bir dönem sonra gün gelmiştir. Sünnet sahiplerinin elinde güç olduğu için sünnet sahipleri özellikle bidatçılara karşı çok net keskin tavırlar takınmışlardır. Çok net keskin tavırlar Takınmışlardır özellikle bidatçılara karşı. Çünkü o gün sünnet sahipleri güç sahibiydi. Devlet onların elindeydi. O zaman da bidatçılar gizleniyordular. Ve o dönem ikrimenin dönemi sünnet sahiplerinin güç olduğu dönem olduğu için bidatçılar bidatına inanıyordular ama gizliyordular. Sonra bidatçıların eline güç geçince sünnet sahipleri sünneti gizlemek zorunda kaldılar. Nefsi için korkanlar. Onlar da sünnetin yayılmasını Allah'ın kaderiyle bekleyerekten Ne yaptılar? Sabrettiler içerisinde oldukları belalara. Bu dönem dönem hasıl olabilir. Bidatçıların eline güç geçebilir. kâfirlerin eline güç geçebilir. Bazen Müslümanlar kendilerini gizleyebilir. Bazen bidatçılar nifak sahipleri kendini gizleyebilir. Bu Allah'ın kaderidir. Allah dilediği zaman bunu ne yapar kardeşlerim? Değiştirir. Yani bu hadisle alakalı olarak, özet olarak söyleyeceklerimiz inşallah bunlardır. Diğer hadise geçiyoruz inşallah. Ebu Bekir i̇bn Süleyman bin Ebi Hasme radiyallahu anh bana şöyle ulaştı demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gündüz namazlarında öğle veya ikindi namazında iki rekatta selam verince Züş Şimaleyn Ey Allah'ın Resulü! Namaz mı kısaldı yoksa unuttum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne namaz kısaldı ne de unuttum dedi. Züş Şimaleyn mutlaka bunun biri oldu Ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cemaati dönerek Zül doğru mu söyledi buyurdu. Ashab da evet ey Allah'ın Resulü deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalan rekat, rekatları tamamlayıp selam verdi. Bu hadis de aynı şekilde benzer lafızlar taşıyor. Burada da Zül lakabı yerine Zıç Şimaleyn. Şimale ne demek? Ha? Sol. Yani iki sol sahibi demek. Ya ona da böyle bir lakap takılmış. Allahu Alem sebebi nedir? Çünkü İbn-i Abdülber bununla <gülüyor> alakalı buraya bir talik düşmemiş. Başka muhaddislerden de talik düşen görmedik. Ee, yani biz şahit olmadık. Belki vardır ama biz bilgi sahibi değiliz. Burada da hadisin lafzında Zuliyet'in yerine Zulşimalen geçiyor. Ve aynı manada genel itibariyle bir hadis naklediyor. Burada... Daha önce zaten bu hadisin fıkhı çok uzun. Önceki derste aldığımız için tekrar etmeyeceğiz. Burada irdeleyeceğimiz yer neresi olacak? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın selam vermesiyle alakalı olacak. Yani selamın hükmü nedir? Çünkü biz bunu açmadık. Geçen derste diğer hadisleri yorumlarken. Selam bir tane selam mı? iki selam mı? Hangisi vacip? Hangisi sünnet? Hepsi yoksa vacip mi? Hepsi sünnet mi? Bunu anlatacak. Bunu anlatmadan önce hadisin senedinde Ebu Bekir İbni Süleyman İbni Hâf Semdânel bir saha <gülüyor> rivayi var burada. İlk defa isminin duyduğumuz, senetlerde, isnatlarda ilk defa zikredilen kendisi kuraçlı bir kimsedir. Tâbiinin, tâbiinin Medine'de yaşayan tâbiinin sıka güvenilir isimlerinden bir tanesidir. Özellikle kendisi Arapların soy sop ilmini, soy sop kim kimin torunu, kim kimin babası dedesi bu konuda bilgi sahibi, insanları en iyi tanıyan kimse olarak bilinmiş. Bu vasfıyla da öne çıkmış. Kendi hakkında talik düşen fakihler bu noktaları zikretmişler. Dediğimiz gibi biz bugün inşallah bu hadisin şerhinde selamın ile alakalı bazı ihtilaflar nakledeceğiz alimlerden. Bu konuda alimlerin ihtilafı, önceki ve sonraki alimlerin ihtilafı fıkıh kitaplarında meşhurdur. Bu ihtilafa sebep olan ise bu konuda varid olan eserlerin çelişki içerisinde var olmasıdır. Her fakih kendi ilmi nispetince, kendi fıkhı nispetince... Bu konudaki hadisleri cem etmeye çalışmışlar. Diyor ki İbni Abdülber e, selamın farz mı yoksa sünnet mi olduğu konusunda alimler ihtilaf ettiler. Yani bizim namazı bitirirken teşehhüde oturduğumuz zaman Esselamu Aleyküm ve, ve Rahmetullah diye sağımıza solumuza verdiğimiz selamın farz mı farz mı noktasında ihtilaf ettiler diyor. Malik onun ashabı Leys İbni Sa'd Onlar namaz kılan bir kimsenin nafile de olsa, farz namazı da olsa tek bir selamı vermesiyle namazdan çıktığına hükmetmişler. Tek bir selamı vermekle, sola vermeden sadece sağ tarafa Esselamu Aleyküm diyerekten, Esselamu Aleyküm ifadeye dikkat edin, Esselamu Aleyküm diyerekten çıktığına hükmetmişler. Ve Rahmetullahi de söylememişler. Altını çiziyorum, Esselamu Aleyküm yeterli görmüşler. Başka ilim ehli olan kimselerse demişler ki iki selamı vermek yani sağa ve sola selam vermek evladır demişler. Yani faziletli olandır. Tamam bir tanesi geçerlidir ama iki tarafa vermek evla olandır. Ee, sağına derken Esselamu Aleykum ve Rahmetullah söyler demişler. Aynı şekilde soluna döndüğünde de aynı lafzı tekrar eder demişler. Bu Süfyan Essevri'nin, Ebu Hanife'nin ve onun ashabının, İmam Şafii ve arkadaşlarının Hasan İbni Hay, Ahmet İbni Hanbel, Ebu Sevre, Ebu Ubeyde, Davud İbni Ali ve Ebu Cafer et-Taberi gibi geçmiş fakihlerin mezhebidir. Aynı şekilde iki tarafa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerekten selam vermektir. İbni Vah Malik'ten gene başka bir görüş naklederek diyor ki tek bir şekilde Esselamu Aleyküm şeklinde selam verirken şöyle yüzümüzü o cihete döndürmek yeterlidir diyor. Başka bir fetva olarak da bunu nakletmiştir. İmam Ali mezhebi arasındaki ihtilaflardan bir tanesidir. Hatta fakihlerden bazıları demişlerdir ki teşehhütte yeteri kadar oturulduysa nedir o yeterlilik? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü diye bildiğimiz o duayı yapmak. Sonra Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diye bildiğimiz o iki Duayı yapmak yeterlidir teşehüdün gerçekleşmesi için. Demişler ki bazıları eğer insan bu kıraatı yapacağı müddetçe teşehütle oturduysa namazı bitmiş hükmündedir demişler. Şimdi bunun ne önemi var? Bunun çok önemi var. Mesela ben yaşadığım vakıadan biliyorum. Bir kere başımıza gelmişti. Mısır'dayken namaz kılıyoruz. 4-5 tane genç arkadaş tabii. Tam namazı bitirdiğimiz teşehüd sırasında gece vakti Telefondan çok garip komik bir müzik çaldı birinin telefonundan. E o zamanlar şey telefonlar yoktu yani bu işte akıllı telefonlar şarkı falan değil de işte bir melodi yapmışlar ama çok komik bir şey. Kardeşim biri kahkaha attı mesela. Bütün cemaat kahkaha attı ama tam selamdayız. Arkadaş Esselamu aleyküm dedi kahkaha basıldı. Orada tabii ihtilafımız çıkmıştı o zaman bakmıştık. Hani hükmü nedir? İade gerekir mi, gerekmez mi? Böyle durumlar hasıl olabilir insanlık hali. Böyle bir durum hasıl olduğu zaman Allah en doğrusunu bilendir. Sağ tarafa selam vermek ki cemaatın üzerinde olduğu görüş kudur. Tek bir selam vermek namazdan çıkmak için yeterlidir. Buna delil olarak da hadisi getiriyorlar, rivayeti getiriyorlar. Nedir o rivayet? Diyor ki selam verdiğinde namazdan çıkmış olursun. Diyorlar ki selam vermek birinci selam. Bu zaten selamı verdiğin andan itibaren Artık namaz bitmiştir. İkincisi müstahaptır demiş bir grup. Başka fakihler kardeşler. Bununla alakalı olarak bazı fakihler hani sağa ve sola selam vermenin az önce ismini zikrettiğimiz fakihler müstahap olduğunu yapılması gerektiğini söyleyen fakihler şu rivayetleri delil almışlar. Amr ibn Saad babasından naklediyor. O da diyor ki: "Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaneyusellimu anni yemeni wa an yusari." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağına ve soluna selam verirdi. Hatta yarabaya yâ ve khayh min ve huna. Hâkaza rivaahu ibn Mubarak ve gayrih an Musab ibni thabit bi isnadihi. İbn Abdilber diyor ki bu hadiste, naklettiği hadiste eee peygamber sağa ve sola selam verdiğinde şu boynunun arka beyazlıklarını biz görürdük Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Boynunun arka beyazlık kısımlarını biz görürdük. O kadar kafasını çevirirdi. Selam verirken diye belirtmiş. Biliyorsunuz Allah Resulü böyle çok esmer, kara bir insan değildi. Buğday tenliydi. Yani beyazla siyahın ortasında. Burada sahabe beyazlığını gördük derken tabi bu bir tabirdir. Allah Resulü hani kafasını o kadar çevirmiş ki beyazlık görülmüş. Biliyorsunuz özellikle esmer insanlarda güneşin cildin mesela çok fazla... Güneşe maruz kalan kısmında siyahlıklar daha yoğun olur. Bazı işte güneş görmeyen bölgelerde beyazlık olur. Allah Resulü'nün bunu kastediyor. Boynunu çevirdiğinde biz beyazlığını gördük. Bu da gösteriyor ki Peygamber sallallahu aleyhi verirken kafasını omuzuna kadar çevirmiştir. Yani tam bir şekilde sadece cihet olarak değil tam bir şekilde omuzuna kadar çevirmiştir. Selam vermiştir diye anlamış alimler. Gene iki selamın verilmesi gerektiğine dair rivayet, sahih bir rivayet var. Sabit olan Abdullah İbni Mesud'dan. Abdullah İbni Mesud diyor ki, Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir yüsellimûne an eymanihim ve an şemailihim fîs-salâh. Ebu de peygamber de aleyhissalâtu vesselâm namaz kılarken sağına ve soluna selam verirlerdi. Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi diyerek, Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi diyerek, Ravaha İbni Ömer ve Ebu Humed As-Saidi An-i Nebi Aynı şekilde İbni Ömer'den ve Saidi'den de Humeydi'den de bu hadis nakledilmiş. İbni Abdülber diyor ki e, İki selamın verilmesinin vacip olduğunu söyleyen fakihler gene ihtilafa düştüler. Bir taifa onlardan dediler ki iki selam da yani bir önce dediler ki iki tarafa selam vermekte farzdır. Bir grup fakihde dediler ki iki tarafa selam vermekte sünnettir müstahaptır. Kim o selamla gelmese dahi az önce söylediğimiz gibi teşehhüt miktarı kadar oturduysa teşehhütte namazdan çıkmıştır dediler. Allah'ın doğrusunu bilendir. Özellikle Kufu ehli Ebu Hanife, İmam Evzai yani Kufu ehlinden olan meşhur Hasan İbni Hay'ın dışında bütün Kufu ehli ittifakla demişler ki iki tarafa selam vermek de vaciptir. İki tarafa da selam vermek vaciptir. O zaman ne olur? Yani... Sağa selam verdikten sonra sola selam vermeyen adam namazdan çıkmış sayılmaz. Eğer bu süre vakti içerisinde namazını bozacak bir unsur hasıl olursa ne gerekecek o zaman? Namazı iade etmesi gerekecek kardeşler. Ve İmam Şafi'den nakledilen bir görüş de aynı şekilde bu noktada bu böyle. Bu konuda açık rivayetler yok. Rivayetler iki tarafın da görüşlerini destekleyecek rivayetler olduğu için alimler bu konuda ciddi bir manada ihtilaf etmişler. Ve bu ihtilafta fıkıh kitaplarında meşhur olarak Nakledilmektedir. Allah en doğrusunu bilendir. Hadiste diyor ki selam verdiğinde namazdan çıkmışsındır. Bu ifadeden kim birinci selam anlıyorsa, kim iki selam anlıyorsa ona göre ne yapması gerekmektedir? Amel etmesi gerekmektedir kardeşe. Evet bu babı diğer hadiste tamamlayacağız. Said İbni Müseyyep'ten getirdi. Çünkü o da benzer bir şey nakletmiş. Diğer babın şerhine geçeceğiz inşallah. Evet. Said İbni Müseyyep ve Ebu Seleme İbni Abdurrahman radıyallahu anhımadan Da yukarıdaki hadisin bir benzeri rivayet edilmiştir. Malik der ki, namazda unutmak suretiyle bir şeyin eksik yapılması durumunda sehif secdesi selamdan önce yapılır. Namazda bir fazlalık olduğu durumlarda da sehif secdesi selamdan sonra yapılır. Evet, diğer bab-ı alalım, bununla bitireceğiz zaten inşallah. Atay ibn-i radıyallahu anhtan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz, namazında üç mü, dört mü kaç rekat kıldığı konusunda şüpheye düşerse bir rekat daha kılsın. Oturduğu halde selam vermeden önce iki secde daha yapsın. Eğer son kıldığı rekat beşinci rekat olursa yaptığı o iki seyir secdesi onun namazını çift yani altı rekat yapar. Eğer kıldığı dört rekat olmuş ise bu yapılan iki secde şeytana rağmen yapılmış olur. Şimdi burada yeni bir bab var. Özellikle çoğumuzun yani hayatında sürekli karşılaştığı, özellikle şehirde yaşayan bizim gibi işleri yoğun olan Müslümanların özellikle karşılaştığı durumlar olabilir. Sıkıntılar olduğu zaman ne yapabiliriz? Kaç rekat kıldığımız noktasında bir şüpheye düşebiliriz. Özellikle bir zaten bununla görevli bir şeytan var. İnsana gelir "Uzkur kaza ve kaza ve kaza" der. "Bunu hatırla, şunu hatırla, şunu hatırla." Ta ki insan kaçıncı rekatta olduğunu ne yapana kadar, unutana kadar kardeşler. Burada şimdi e, hadiste bütün fıkıh meselelerinde kullanılan genel bir kaidenin istidlalini getiriyor İbni Abdülber Rahimeoğlu'na. Diyor ki bu hadiste fıkhın en büyük asıl kaidesi olarak kabul edilen ennel yakine la yaziluhas şek yakini şek def etmez. Özellikle tekfir meselesinde tartıştığınız birçok Fırka size bu kaideyi önünüze koyarlar, derler ki yakın şeyle, şekle beraber izale olmaz. Kendileri tekfir gibi bir meselede mesela bir fıkıhta kullanılan kaideyi kullanırlar ama siz el-hukmü li-aghlab kaidesini kullandığınız zaman onun adı haricilik olabilir. Öyle bir çelişkileri de asrımızın bidatçı sapıklarında mevcuttur. Ama Allah'ın kendisini fıkıhla ve anlayışla rızıklandırdığı insanlar bilirler bu kaideler nereden çıkmaz? Akıllardan, işkembelerden, hevalardan çıkmaz. Bu kaydelerin aslı ve masları şeriattır, Kur'an'dır, sünnettir. Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu, nasrın ortaya koyduğu ki birçok nas bunu desteklemektedir, yakin şekle izale olmaz. Yani bir kardeşimizin adaleti bizim yanımızda sabitse, bir kardeşimizin sıdkı bizim yanımızda sabitse, bir şüpheyle, bir dedikoduyla, bir ithamla onun O temizliği, onun o sadakati, onun o sadıklığı veya onun o adaleti yok olmaz. Birçok konu örnek getirilebilir. Şimdi özellikle buna baktığımız zaman burada açıkça görüldüğü üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Şekki atsın, şekki atsın, yakin üzerine bina etsin. Yani şüpheyi atsın, yakin üzerine bina etsin. Siz şüphe ettiniz, ben acaba abdest aldım mı almadım mı? Eğer böyle bir şüpheniz varsa asıl abdestsizliğinizdir. Siz abdestsizsinizdir, yakın olan budur. Abdest almanız şüpedir. yakın olan şüpheyle yok olmaz. Siz abdest aldığınızı hatırlıyorsunuz ama şüpheniz abdesti bozdum mu bozmadım mı? O zaman şüpheyi atacaksınız, asla bina edip abdestlisinizdir. Özellikle şeytanın vesveseyle yani kendilerine köle yapmaya çalıştığı ki o bir Allah'ın cezasıdır. Selef'ten naklettiğimiz bazı sözler var. İnsanın bazı günahlarının karşılığını Allah onu cezalandırdığı şeydir. Bazen imtihandır Allahu Teala'dan. Bazen vesveselerle şeytan Müslümanlarla oynayabilir. Onu yok edecek şey bu kaideyi bilmektir. Yani bu kaideyi, bu kuralı insan bilirse, bu kural üzerine fıkhını bina ederse birçok şüphe de şek de ondan ne yapacaktır kardeşlerim? Uzaklaşacaktır. Diyor ki kendini ilme ve fıkka nispet eden birçok avam kardeşimiz, birçok avam Müslüman diyor bu konuda diyor hata ettiler. Bu hadis yorumlarken İbn-i Abdilber. Zannettiler ki diyor şüphe etmek namazda acaba üç mü kıldım, dört mü kıldım, acaba iki mi kıldım, üç mü kıldım diye şüphe etmek namazı tamamlamayı gerektirir zannettiler. Yani bir ziyade. Şüphe ettin o zaman bir rekat kılacaksın. Ve it yani bir rekatla beraber bunu tamamlamaktır, ortaya koymaktır zannettiler. Vahdeccü li dherike bi amali shekki fi ba'di nevazilihim ve hâzâ cehlun beyinun ve leyse keme zannun. Bu diyor apaçık bir cehalettir. Onların zannettiği gibi değildir mesele. Belil yakin bilakis aksi şudur ki yakin olan şey bi enneha arba'a farzun aleyhi İnsanın namaza durarken dört rekat farz kılınan namazı kılma niyetidir diyor. اَوْجَبَ عَلَيْهِ اِتْمَامِهَا Ona vacip olan onu tamamlamaktır. Vaha وَعَادِهُمْ وَالْكَلَامُ لِي وُدُوهُ يَكَادِ يَسْتَغْلِ anhu Burada diyor bu ifade açıktır akıl sahipler için. Ne o ifade? Kardeşim ben dört rekat kılacağım. Bana şüphe gelmiş. Ben üçte miyim? Dörtte miyim? Şüphe geldiyse esas olan yakının üzerine bina etmektir. Şüpheyi o zaman atacaksın. Yakine binaet, ya ben dörtteyim kardeşim kim dedi üçteyim? Şeytan diyor fısıldıyor sana. Çok zaman başımıza gelir. Yani burada e, şüpheyi at yakine binaet derken bir ziyade yap demiyor sana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani şüphe geldi o zaman namazı bir ziyadeyle tamamlaman gerektirdi demiyor. Şüphe geldiği anda şüpheyi at yakine olan neysen de ben dört rekat kılıyorum. Asıl bu ona niyet etmişim durmuşum doğru mu? üçü destekleyecek kuvvetleyecek bir şey gelmedikçe biz ne yapamayız? Şek ve şüphe üzerine amel ne yapamayız kardeşler? Bina edemeyiz. Nitekim başka bir rivayet getiriyor. Bu kavlini desteklemek için İbn Abdülber. Peygamber sallam dedi ki diyor. Ebu Said el Hudri'den geliyor. "Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İza salla ahadukum fela yedri ala salla am arba'an." Sizden biri namaz kıldığı zaman üç mü kıldı, dört mü kıldı mı diye bilmediği zaman "Felyetaharra" Ne yapsın? Peşine koşsun, araştırsın, baksın. Faliyata <gülüyor> savab, doğru olanı araştırsın. Bak demiyor, sen şüphe ettin, üç mü kıldın, dört mü? O zaman bir tane tamamla, bir tane ziyade et. fazla olursa bir şey olmaz, da eksik olmasın yok. Faliyata <gülüyor> savab, doğruyu araştırsın. Tüm maliyet çude secde Sonra namazı bittikten sonra şüphe ettiği için ne yapsın? İki rekat seif secdesi yap, iki tane seif secdesi yapsın. Och idda, etta, etta, etta, fi salati» etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, diyor etta, etta, etta, etta, etta, etta, «Hatta yesma etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, etta, Yani şüpheyi destekleyecek karine gelene kadar yakın üzerine bina edeceksin. Abdestte böyle, namazda böyle, dinin bütün işlerinde böyle. Dinin bütün işlerinde, dinin bütün içtihatlarında şek yakini karinesiz bozmaz. Şimdi yani konumuzla alakası yok. Konu fıkıh dersi de hep güncel mevzular tartışıldığı için mesela adam diyor ki ya kardeşim Ne biliyorsun tamam adam diyor sokakta geziyor da sen nereden biliyorsun diyor onun küfürü ehli olduğunu diyor. Adam diyor Müslümandır bak la ilahe illallah diyorlar namaz kılıyorlar. Namaz İslam alametidir takarine görene kadar. Sen diyor zannla adam tekfir ediyorsun. Şüpheyle adam tekfir ediyorsun. E, güzel kardeşim 50 milyon adam oy kullanmış. Ülkenin nüfusu 75 milyon. Geri kalan 15 milyon da çocuk geriye kaldı 500 bin. Onların yarısından çoğu da zaten komünist. Sistemi reddettiği için oy kullanmıyor. Gerçi onlar da deşçiler şimdi oy kullanıyorlar. Önceden kullanmıyordular. Geriye kimse kalmadı. Yani burada yakın hangisi, şek hangisi onu ayırt etmek lazım birbirinden. Yakın hangisi, şek hangisi onu birbirinden ayırt etmek lazım. Özellikle bu kaide iman küfür meselelerinde çok kullanıldığı için biraz böyle dikkat ediyorsanız üzerine dura dura açıyorum. Fıkhını fehmedesiniz anlayasınız diye vurgular yapıyorum. Bu kaide iman küfür meselelerine çok kullanılmaktadır. Esas olan nedir kardeşler? Yakini şek ile bozmamaktır. Şek şüphe her zaman şeytandan insanoğluna hasıl olacak, insandan adem Ademoğluna gelecek şeylerden bir tanesidir. Ve ecmal ulema'u diyor. Alimler icma ettiler ki i̇bn Abdilber en <gülüyor> Enne men ayfana bil hadeti ve şekke fil vudu. Kim diyor abdestinde şüphe ederse. Kim abdestinin bozulduğundan yakîn üzere olmazsa bu, bu noktada enne şekku la yufîdu fâide şekki şüphesi ona bir faide sağlamaz ve enne aleyhi'l vudû farzan er diyor adam abdestsizliğini yakînle biliyor abdestinde şek üzereyse bu adamın üzerine ne vaciptir ne farzdır abdest almak farzdır diyor ve hâza yedullu alâ enne'ş-şekku 'indhum mulgî bu da diyor sana delalet eder ki bütün alimlerin yanında şek ilga edilmiştir kaldırılmıştır وَاَنَّ الْعَمَلْ عَلَى الْيَقِينِ عِنْدَهُمْ Amel neyin üzerine bina edilir fakihlerin yanında? Yakinin üzerine bina edilir. وَهَذَا أَصْلٌ كَبِرْ فِي الْفِقْهِ Bu diyor fıkıhta büyük bir asıldır, esastır diyor. فَتَدَبَّرْهُ وَقِفْ عَلَيْهُ Bunu iyi düşün ve bunun üzerinde dur diyor. İbn-i Abdülber'in nasihati. Burada dur, bunun üzerinde iyice düşün, fıkh etmeye çalış diye. Fıkıh biraz böyle beyin jimlastiğidir. Tıpkı insanın mesela vücut geliştirmede çalışan işte spor salonlarına giden insanlar bilirler. Mesela adam ağırlık çalışıyorsa bir anda kaldıramaz 50 kiloyu. 5 kiloyla başlar. 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo 30 bu şekilde çıkar. Adam koşuyorsa bir anda 10 kilometre koşamaz koşu bandında. 3 kilometre koşar. 5'e çıkartır. 10'a çıkartır. Bu şekilde ne yapar? Arttırır. Yani bu jimnastikler fiziksel jimnastikler gibidir fıkıhta. Beyin jimnastiğidir. İnsan üzerinde tedebbür ettikçe Bunun üzerinde tefekkürünü attırdıkça Allah Azze ve Celle'nin tabi dilemesiyle de birleşince ne yapacaktır kardeşler? Fıkıh bu konuda genişleyecektir. Burada kalalım ders uzayacak çünkü bu bapta gene haftaya biraz bazı talihler yapacağım. Çünkü konu uzun, ders de çok uzamasın. Önümüzdeki bapla birlikte birleştirerek inşallah şerhine devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğindendir. Vid köttlighet då varsa, nödsin och shaytanomdandar. O akrid avanen. Alhamdulillah, hirabul alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. <Sessizlik> Ashhadu alla illahillan. Tassafurka wa tubinek.